Evet Açık Radyo ve Açık Vergi programı devam ediyor. Monet'in Bahçesi'ni konuşacağız. Sarkıp Sabancı Müzesi'nde yarın açılacak ve 2013'ün başına kadar gezilebilecek kapsamlı bir sergi Sarkıp Sabancı Müzesi müdürü. Daha önce de radyomuzda defaatle konuk olmuş olan Doktor Nazan Ölçer. Telefonumuzun diğer ucunda hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle 10. yılınızı kutlamakla başlayabiliriz. Çok teşekkürler. Sarkıp Sabancı Müzesi Rembrandt ağrladı 2012 yılında şimdi de mon ile e, sezonu kapıyor e, Evet esasında Evet Rembrandt'la başladık. Arada bir de küçük bir modern sanat sergisi vardı Kobra. Evet. O yaz aylarının e, yoğun programlarına, festivallere de denk geldi. Birazcık e, gözden kaçtı ama Kobra'da önemli bir akım savaştı orası. Şimdi de başka bir klasik büyük ustayla devam edip kapatıyoruz bu evet, seni. Kesinlikle. <gülüyor> İzlenimciliğin e, kurucusu olarak avlandırılan, evet. gösterilen. Claude Monet'in evet. olgunluk dönemi. Biraz anlatır mısın Sergi'yi? Şimdi Sergi'yi seçerken aslında bütün bir uzun dönemi de kapsamasını arzu ettik. Sembolik de olsa bazı eserlerle. Hı hı. Şöyle ki önce aileye göz göz atıyoruz. Mone'nin çizdiği eşinin ve çocuklarının portreleri var. Sonra Renoir'ın yakın dostu o da başka bir büyük usta. Renoir'ın da çizdiği portreler var bu ilk girişte. Sonra erken dönem eserleri var. Arjantöl Bahçesi ve Normandiya resimleri gibi. ve Daha sonra da ee, Givenie'ye dönüyoruz. Hayatının ortasında ee, ...geldiği bir yer ve gerçekten e, 43 yaşında e, geride bıraktığı bir e, sanat yaşamı var ama sıkıntılarla da geçmiş. Züverne'ye geldiğinde de devam ediyor bunlar ama sonra yolunun açıldığını ve orada o büyük bahçeyi... ...mükemmel e, tutku dolu bahçeyi yaptığı ve evini yerleştiği daha bir ferah döneme geçiyor... O dönem resimleri ve tabi onun asıl en büyük saplantısı haline gelmiş Nilüferler. Evet. Ee, sergiyi kapsayan eserler böyle özetlenebilir. 40 eser var burada çoğu çok büyük boyutlu resimler. Hı hı. Ee, Paris'teki müze Marmoton Monet'den geliyor hı hı. Marmoton Müzesi aslında Paris'in öbür müzeleri kadar bilinen bir müze değil ama uzmanların e, tutkuslu olduğu bir müze e, onsuz olamayan e, bu ile ilgili bir çalışma yapan ya da resim görmek isteyenin muhakkak yolunu çevireceği bir müze. Evet. E, büyük eserlere sahip, büyük ressamların eserleri var. Ama onun dışında Monet'in de izlenimci, empresyonist akıma ismini veren empresyon e, güneş doğuşu tablosuna da sahip olmuş e, uzun yıllar. Ve o tablonun orada yer almasından dolayı da 1966 yılında hı hı. Claude Monnet'in oğlu hiçbir farisi olmadığı için bütün Civeni'deki evi, içindeki eşyaları ve tablolarla birlikte bu müzeye bağışlıyor. O tablo orada olduğu için. Hı hı. Ve bu büyük bağıştan sonra da dünyada Monnet'in eserlerine sahip olan en büyük koleksiyon haline geliyor. Ee, bağışlanan eserlerin içinde Tabi ki bu aile resimleri var Başka resimler var Büyük manzara resimleri var hı hı. Ama en çok da Nilüferler Ve Jiveni var ee, Bunu Şöyle diyebiliriz ki Yaşamanın hakikaten En büyük amacı olmuş Bu hayatının son 35-40 yılında o bahçe Ve o bahçede yaptığı eserler Hı hı Evet ve tam olarak bu döneme odaklanacak. Ee, o koleksiyonun... Hı hı. Evet, Mone ve Zaten başlığımızda bunu yaptı. Evet, Mahmut Müzesi'ndeki koleksiyonun e, yarısına yakın bir bölümü. Mata. Evet evet. bu büyük bir koleksiyon ve bize de bu kadar çok sayıda eser verilmesi şimdi 40 eser evet. biz daha önce hep 150 eserli 300 eserli sergiler yaptık bunların bazıları küçük objeler diye bir vitrine yerleşince hepsi birisini dolduran bunlar çok büyük tablolar bir de şunu unutmayın ki ee... Bu müzenin neredeyse yarısını almak ve bize bunların hepsi Monet'in kendisine sakladığı resimler. Hı hı. Satmayı reddettiği, evinde tutmak istediği hayatının sonuna kadar ve orada onun başka türlü bir ilişkisi olan resimler. Evet. yani Bunların 40 tanesinden çok büyük boyutlu. Bazıları 2-3 metreyi buluyor. <gülüyor> Bunlardan vaz vazgeçerek İstanbul'a yollamaları için epey dil dökmemiz gerekti. <gülüyor> ee, bizim <gülüyor> daha önce yaptığımız sergilerin e başarısını, ciddiyetini gördükleri için de biraz onun da tuturluğu oldu şüphesiz. Mize evet. e, Marmoton Fransız Akademisi'ne bağlı. Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı. Hı. Bizim de bir üniversite müzesi olmamızda bir benzerlik arz etti. Biraz da onun da evet. var. Sonuçta bu mükemmel eserleri burada Türk ziyaretçisiyle buluşturuyoruz. Evet. Sergi süresince müzemiz saat 8'e kadar, akşam yirmiye kadar açık. Müzeye eşlik eden bir dizi yan etkinlik var bu süre içinde Fransız edebiyatı Fransız Müziği Fransız Sineması... Hı hı. Iz, iz, izlenimcilik izlenimcilikten modernizme giden yol bütün bu konularda konferanslar var bütün hı hı. bu konularda eğitimler çalışmaları var hı hı. Galeri sohbetleri var küratörle sergi gezileri var. Belgesel filmler gösterilecek, Jüverni'deki evle ilgili, manenin yaşamıyla ilgili evet. ve bu 19. yüzyıldan 20. yüzyıla varan Eşik'teki bir anlamda modernitenin de önünü açmış, soyut resmede geçişi sağlamış olan Hı. bu ressamı pek çok yönüyle tanıma fırsatı sunacağız ziyaretçilere. Evet, herhalde biz de az evvel andığımız Yen Etkinliklerden dinleyicilerimizi haberdar edeceğiz. Tabii ki evet, söylemek evet. gereken tabii de ki. bu zamanın, ocağa kadar olan zamanında empresyonizm e, merakları için epey e, verimli bir zaman. E, i̇lginç olacak. Bir olacak. şey daha eklememe izin verdin. E, empresyonizm tabii ki Türk e, çok genç olan Türk resim sanatını da etkilemiş bir akım. Hı hı. E, emekleme çağındaki Türk resminin e, de daha sonra büyük üne kavuşacak us, ustalarını da etkilemiştir ve onların eserlerine de bu etki yansımıştır. Gelen ziyaretçilerin biraz da bu gözle e, sergiyi geçeceklerinden şüphe etmiyorum. Hı hı. Peki Nazan çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Ben de size. teşekkür ediyorum. İyi günler, i̇yi günler, günler diliyorum, iyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sakip Sabancı Müzesi Müdürü. Doktor Nazan Ölçer de duyduğumuz Moni'nin Bahçesi sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yarın açılıyor. Evet 6 Ocak kadar görmek mümkün olacak.